Ağacın gölgesinde. Ali Ulvi Kurucunun hatıraları. Eser Ertuğrul Düzdağ. Radiophonik metin Yusuf Yağızkan. Yöneten Ömer Parlak.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 Medine'de bulunan bazı Filistinli gençler de gelmişti. Heyecanlı heyecanlı konuşuyorlar. Müfte Efendi'ye sualler soruyorlardı. Hazret gayet halimselim, itidalli, ölçülü cevaplar veriyordu. Gençler dolu dizgin, Arap ülkelerinin başında bulunanların aleyhinde konuşuyor, hain filan diyorlardı. Müftefendi Efendi ise tebessüm ederek şöyle cevap veriyordu. Bir adım hain demek kolay değil. Bu kelime çok kolay söylenir fakat çok da ağırdır. Peki nedir bu başımıza gelenler hocam? Düşman kuvvetli ve çok belalı. İngiltere'de, Amerika'da, Rusya'da onun tarafında. Halbuki senin silahın, malzemen yok. İhtiyacın olanları bu üçünden alacaksın. Ama bu üçü de onun dostu. Bizimse hakiki dost ve koruyucu bulunan Allah'a dost olacak yüzümüz kalmadı. Allah dosttur. Kimin dostu? İman eden, samimi müminlerin dostu. Sahtekarların dostu olur mu? Fakat efendim, savunduğunuz bu devlet ricalinden siz de bir yakınlık görmediniz ki. Hatta çoğu zaman onlar yüzünden sürgün hayatı yaşadınız. Bu kuvvetli düşmanlarla mücadele etmek için Allah liderlerimize basiret versin, cesaret versin. Müslümanları da İslamiyet'in hakikatine erdirsin. İslam, akılda ilim ve irfan, kalpte nur ve izan, cemiyette asayiş ve intizam, devlette hak ve adalet ve Allah'ın şanını ilan etmektir. Allah bizi kendisine dost olacak müminlerinden eylesin. Amin. Amin. Yani işin temeli, önce bizim hakiki Müslüman olabilmemiz. Evladım, bizler hal ve tavırlarımız, amel ve hareketlerimizle daha önceden Allah'ın gazabına müstahak oluyoruz. Ve bir süre sonra da, Müspet davranamaz oluyoruz. Şimdi savaşlar şekil değiştirdi galiba. Biz çok tanınların esareti altına girmişiz. Kültür esirliği. Kültür esareti esaretlerin en kötüsüdür. Bugün Araplar arasında öyle karanlık kimseler var ki, adı aydın ama içi zift gibi simsiyah, bulanık, kirli vicdanlı. Bunlar Yahudileri medeniyet elçileri olarak görüyorlar. Peki İslam dünyasının başına gelen bu felaketlerin sebebi ne? Müslüman dünyasının başına gelen Osmanlı Devleti'nin bedduasıdır. Biz Müslümanlar, bilhassa Araplar, masum ve mazlum Osmanlı Devleti'nin bedduasına uğradık. Babasının bedduasını alan evlat gibi. Başımıza gelen felaketler hep bu yüzdendir. Petrol öncesi dönem bilinmeden Osmanlı'nın fedakarlıkları galiba anlaşılamaz. Değil mi efendim? Evet. Evet. Petrolden evvel yani Osmanlı döneminde buralarda ne vardı? Kum, deve ve hurma. Bir de çoğu yarı vahşi, kendi dar kabile muhitinden ve menfaatinden başka bir şey aklı ermez. Din ve dünya cahili bedeviler. Evet, buraların petrolden önceki halini bilenler, Osmanlı'nın ne fedakar, ne civan mert, ne sabırlı, ne sehabetli, ne diğer gam, din kardeşlerinin faydasını düşünen bir devlet olduğunu ancak takdir edebilirler. Batı'nın bu bölgeye alakasının sebebi belli. Osmanlı'nın alakası nedendi? Osmanlı, idaresi altındaki Hicaz'dan ne bir damla petrol, gaz götürmüş ne de bir kuruş para almıştır. Aksine yüzlerce yıl buralara harcamış, harcamış, harcamıştır. Ve en güzeli bunu daima Allah için, gönül rızası ile yapmıştır. Buraları İslam'ın beşiği olarak görmüş, buralara hizmeti şeref bilmiştir. Osmanlı sadece bu bölgeye mi cömert davranmış? Osmanlı Devleti adil, insaflı ve kanatları altında barınan milletlere karşı çok cömert ve hürriyet verici bir devletti. Fakat onu yıkmak, böylece İslam diyarını işgal edip sömürmek isteyen İngiliz, Fransız, Rus ve diğer düşmanlar etki altına aldıkları aydınlara bunun zıddını telkin ediyorlardı. Bir keresinde devletler arası kongrelerden birindeydik. Bir Cezayir ile bir Tunuslu Fransızca konuşuyorlardı. Kendilerine latife etti. Yahu ben yanınızda Filistin müftüsüyüm. Sizler iki Arap'sınız. Arap devletlerinin meselelerini görüşüyoruz ama sizler Fransızca konuşuyorsunuz. Bu nasıl iş? Hocam, mazur görün. Bizim kültürümüz Fransızcadır. Arapça olarak ancak avam lisanını konuşabiliyoruz. Derin mevzuları ifade etmeye Arapçamız kafi gelmiyor. Fransızca konuşmaya mecburuz. Öyle yetişmişiz. Fransa sizin ülkelerinizde ne kadar kaldı? 100 sene kadar. Peki Osmanlılar kaç sene kaldı? 400 seneden fazla. Acaba sizin dedeleriniz, babalarınız sizin böyle Fransızca bildiğiniz gibi Türkçe bilirler miydi? Hayır hocam, bilmezlerdi. Hiç bilmezlerdi. Yahu adamlar 100 senede size ana dilinizi unutturmuş. Kendi lisanıyla düşünmeye ve konuşmaya mecbur hale getirmişte. Osmanlı 400 senede dinle öğretememiş. Üstelik kendi gençlerini Arapça öğretip sizin beldelerinize vali, kaymakam, kadı, hakim diye göndermiş. Şimdi Allah için söyleyin. Osmanlı mı sömürgeci? Fransızlar mı? Kudüs müftüsü gerçekten Osmanlıyı tanıyan, bilen bir peygamber torunuymuş. Emin el-Hüseyni bunları konuşurken çevresine toplanmışlar. Fırsatı değerlendirmiş ve orada bulunanlara demiş ki... Osmanlı devleti İslam aleminin muhafazalığını deruhte etmeseydi, yükünü üzerine almasaydı, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Sudan, baştan başa Afrika, çoktan bir Endülüs haline gelmiş olurdu. Endülüs'te 700 yıl yaşamış İslam medeniyetinden bugün birkaç harabeden başka ne kaldı? Orada tek bir Müslüman bile bırakmayıp hepsini yok etmediler mi? Biz Osmanlıyı ne yazık ki Fransızlardan öğrendik. Batılılardan öğrendik Ona göre öğrendik Balkanları 500 yıl kim elinde tuttu? Haçlı seferlerini kim durdurdu? İstanbul ve Anadolu'yu kim Müslümanlaştırdı? Hristiyan Haçlı ordularının yolunu kesip Arap ülkelerini kim korudu? Akdeniz'e 400 yıl emniyeti kim tesis etti? Daha neler neler Hilafeti alması Araplara hakim olmak için değil miydi yani? Osmanlı hilafeti almakla bu kadar mesuliyeti, zahmeti, masrafı, fedakarlığı yüklendi. Bunun sebebi din duygusundan, haremeyne duyulan sevgiden başka bir şey değildi. Mısır fethi sırasında hilafet emanetini zamanın Abbasi halifesi bizzat kendisi Yavuz Sultan Selim'e teslim etmişti. Mısır'ı fethettiği gün Abbasi halifesi Yavuz Sultan Selim'e geliyor ve diyor ki... Sultanım. Halife demek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in vekili demek. Bütün Müslümanların maddi manevi varlığını koruyacak. Tecavüz ve taarruzdan masum ve mahfuz kılacak makam demek. Bunun için güç ve kuvvet lazım. Benim bir gücüm ve imkanım yok. Kendimi korumaktan bile acizim. Elimde sadece mukaddes emanetler var. Onların bekçiliğini yapıyorum. Estağfurullah efendim. Bizim böyle bir talebimiz yok. Eğer kabul buyurursanız sizi korumak isteriz. Ben bu yükü taşıyamam. Taşıyamıyorum. Benden beklenen hiçbir şeyi geriğini yerine getiremiyorum. Allah'tan korkuyorum. Peygamber efendimizden utanıyorum. Bu emaneti Allah için sen al. Mukaddes emanetleri sana devredeyim. Ben sana biat etmeye geldim. Lütfen. Yavuz Sultan Selim bunun üzerine emaneti üstlenmiş oldu. Mısır'ın fethinden dönerken Halep'te Zekeriya Camii'nde Cuma namazı kıldı. Hutbede hatip, Fatihül Harameyn, Hakümül Harameyn sıfatlarını kullanmış... ...Yavuz hemen yerinden kalkmış... ...Hatip Efendi'ye demiş ki... Muhterem Hatip Efendi... ...hutbe sırasında konuşulmaz biliyorum... ...fakat çok mühim bir yanlışı düzeltmek mecburiyetindeyim... ...benim için Fatih ve Hakim sıfatlarını kullandınız... ...kusura bakmayın... ...ben bu sıfatları kabul edemem... ...estağfirullah... Benim için ille de bir sıfat kullanacaksanız, Hadimül Haremeyn diyiniz. Ben olsam olsam Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olabilirim. Düzeltelim lütfen. Hadimül Haremeyn. Osmanlı'ya sömürgeci diyenler kendi sömürgeciliklerini gizlemeye çalışanlardır. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nın o en sıkıntılı günlerinde bile Hicaz'a sürre alayı göndermiş, Şerif Hüseyin'in isyanı yüzünden geri dönmek zorunda kalmış. Hem bütün bir halkı besleyecek hem de sömürgeci olarak itham edilecek. Haksızlık bu. Böyle düşünen cezasını çeker emin olun. Müftü Emin el-Hüseyni 1917 yılından itibaren İngilizlerin Filistin siyasetine, Filistin'e Yahudi göçmenler yerleştirilerek yerli halkın yerinden yurdundan sürülmesine karşı çıkmış. Bu yolda mücadele eden ilk teşkilatları kurmuş. Filistin İstiklal Savaşı'nın ilk başkanı ve Filistin halkının milli kahramanıdır. Eğer yanılmıyorsam bir ara Almanlara da destek vermiş. Mücadelesi Yahudilerle olduğu için. ikinci Cihan Harbi başlayınca doğru dürüst bir yerde barınamadığı, barındırılmadığı için ve İngilizlerin Yahudi siyasetine karşı yardımcı olurlar ümidiyle Almanlara destek vererek savaş yıllarını Berlin'de geçirmiş. Bu Berlin günlerinden bahseder miydi? Medine-i Minevvere'de kendisini ziyaret ederken ancak sohbet edebilirdik. Berlin'de yaşadığı sırada Hitler'in daveti üzerine üç kere kendisiyle görüştüğünü anlatmıştı. Hitler davet etmiş öyle mi? Evet. İlk iki görüşmede Hitler, İslam alemi, özellikle Arap alemi hakkında sualler sormuş. Arapların İngiliz idaresinden ne gibi şikayetleri vardır? İstekleri, beklentileri nedir? Araplar... İngiliz sultasından kurtuldukları gün ne yapmak isterler? Alman hükümetinin Araplara ne gibi bir yardımı olabilir? Bu suallerin cevabını istemiş. Eminel Hüseyin'in bu konularda verdiği cevaplar nasıldı acaba? Sadece şu dikkatimi çekmişti. Hitler konuşmanın bir yerinde şöyle bir sual sormuş. Osman Devlet Başkanı Hitler olarak bir şeyi merak ediyorum. Osmanlıların idaresiyle İngilizlerin farkı nedir? Osmanlılar verendi, İngilizler ala. Osmanlılar işi bir mesuliyet olarak üstlenmişlerdi. İngilizler bir imkan olarak gördüler. Osmanlıların hakim olduğu dönemde petrol yoktu. Alabildiğine fakirlik. A affedersiniz. Müftü Efendi, gözleriniz yaşardı Osmanlı deyince pek duygulandınız. Ejdadınız Türk müydü? Hayır efendim. ecdadım Türk değildir. Fakat ben Türk milletini kendi ejdadımdan fazla severim. O nasıl iş öyle? İnsan kendi ejdadından başkasını daha çok sevebilir mi? Eğer Osmanlı olmasaydı İngilizler ve diğerleri 500 sene evvel İslam alemine hakim olurlardı. Osmanlı olmasaydı Endülüs'ün başına gelen... Hazine akıbet bütün Arap ülkelerinin başına da gelebilirdi. Osmanlıyı severim. Çünkü dinimin, imanımın, namusumun, şerefimin hamisi oldular. Ben Osmanlı sayesinde varlığımı devam ettirebildim. Bütün Araplar sizin gibi düşünmüyor. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Biz ne yazık ki hayırsız evlat çıktık. Osmanlı hayırsız evladına bakan baba gibiydi. Arap aleminden bir kuruş istifadeleri olduğunu zannetmiyorum. Bilhassa Hicaz bölgesini asırlarca Osmanlı beslemiştir. Biz ne yazık ki o nimetin kadrini bilemedik. Nankörlük ettik. Korkarım ki İngilizler Filistin'i kolayca ellerine geçirirler. 56. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodiksyon